Peş peşe, iki sene boyunca devam eden bu olayları, bu merhalenin tabiatını simgeleyecek ve genel ortamını açıklayabilecek şu ana noktalarda toplayabiliriz. Birinci nokta Müslümanların Bedir Savaşı ile artan ve büyük bir seviyeye ulaşan itibarları gerilemeye başlamıştı. Nasıl olmuştu da 300 savaşçı, silahlarla donatılmış bin kişilik bir kuvvete karşı galip gelmişti? Üstelik Bedir zaferini, Kaynuka oğulları zaferi takip etmişti. Halbuki Müslümanlar putperest ortamda kabul edilmeyen bir topluluktular. Kabe'nin koruyucusu olan Kureyş'ten kopmuşlar ve yeni bir din getirmişlerdi. Sonra Bedeviler ve komşu kabileler Müslümanların zaaf noktalarını görüp hep birlikte Medine'yi istilaya hazırlanmaya başlamışlardı. Bedevilerin ve Yahudilerin yapısına uygun bir şekilde Müslümanlara kalleşlik yapacaklardı. Çepe çevre kuşatmış olan ve zaman zaman taşan bir deniz gibi Müslümanlara saldıran düşman ordusu karşısında Allah'ın Peygamberi ve onun getirdiği akideler olmasaydı, simsiyah bir gece gibi kaybolur giderdi. Ama söz konusu olan Rasul ve onun ashabıydı. İkinci nokta. Bu merhale boyunca Müslümanların yapmış olduğu askeri hareketlere göz atacak olursak, bu hareketlerin en iyi savunma hücumdur prensibine dayandığını görürüz. Bu hücum çok iyi düşünülüp planlanmış olup harekete geçmeden önce düşman kuvvetlerini vurmayı hedefliyordu. Cephelerin hepsini birden açmaya veya hiçbir şey yapmaksızın duran düşmanı harekete geçirmeye yönelik bir darbe şeklinde değildi. Aksine İslam'a karşı olup ona karşı savaşmaya hazırlanan toplumları etkisiz hale getirmeyi amaçlıyordu. Müslümanlar her gün kuzey, güney veya doğudan kendilerine yapılacak saldırıları hesap ediyorlardı. Günümüzde İslami hareketin Taguta karşı giriştiği büyük savaştan ve özellikle de uğramış olduğu büyük felaketten sonra böyle bir tavır takılmayan ne çok ihtiyacı var. Şüphe yok ki çarpışmalardaki kahramanlık ve fedakarlıklarına rağmen İslami hareketin askeri olarak şöhreti çok gerilemiştir. Tarafsızlardan çoğu gücü yetmediği bir savaşı başlattığı için bu harekete kızmış hatta ellerini ondan çekmişlerdir. Cihat hareketine sempati duyanlar ondan kopmuşlardır. Buna rağmen yine de uğramış oldukları felakete rağmen İslami hareketin şartları Uhud Harbi'nden sonraki İslami hareketin şartlarından daha iyidir. Düşünce olarak İslami harekete karşı ve tağuta yandaş olanların bölgedeki zalim Nusayri nizamının düşmesinde çok büyük menfaatleri vardır. Halbuki Arap Yarımadası'nda İslam düşmanlarından hiçbirinin Kureyş nizamının düşmesinde ve Kureyş otoritesinin zevale uğramasında hiçbir menfaatleri yoktu. Onlar Kureyş'i hacılarına hizmet takdim eden ve bu hizmette yarışan bir kabile olarak görüyorlardı. Günümüzde cephelerin ve hasımların çoğaltılmasının, İslami hareketin menfaatine olmadığı ve savaşın tek bir tağuta karşı sınırlandırıldığı, ona karşı büyük bir savaş verildiği doğrudur. Fakat felaketten sonra durgunluğun devam etmesi, ortamı Müslümanların aleyhine çevirmiş ve Müslümanları bütün düşmanların ilgi alanına sokmuştur. İslami hareketin hücuma yönelik olan bu çizgisinin günümüzde ne kadar zor olduğunu unutmuyoruz. Çünkü bu hareket başkalarının topraklarından ve başkalarının silahlarıyla harekete geçmektedir. Kendisine ait kurtarılmış bir bölgesi yoktur. Fakat bu onu mücadeleye girmekten alıkoymamalıdır. Aksi takdirde bütün sermayesini yitirebilir ve kendisine vurmaları için düşmanların ve belki de dostların önündeki yolu açmış olabilir. Üçüncü nokta Davanın hedefi kesinlikle yolda unutulacak değildir. O, her zaman ön planda gelir. Resulullah Aleyhisselam, bu davanın yayılması için uygun fırsat bulduğu zamanlarda, davayı yaymaktan kesinlikle geri durmamıştır. Maune kuyusu ve Reci olayında, Müslümanların üzerine inen felaketin sebebi de bundan başka bir şey değildir. Bütün bunlar, Uhud felaketinden sadece birkaç ay sonradır. Şüphesiz, davanın yeni topraklarda yayılması, ona yeni taraftarlar kazandırılması anlamına gelir. Resulullah Aleyhisselam'ı 10 kişiyi Adal ve Karre kabilelerine ve Müslümanların en faziletlilerinden ve kurruğalarından tam 70 kişiden oluşan en büyük davet heyetini de Necid'e göndermeye iten sebep budur. Bunların davetlerinde başarılı olması, bütün Necid'in İslam devletine katılması anlamına geliyordu. Allah'ın izniyle bu yeni toprakların fethedilmesi, İslam'ın başkenti olan Medine'den daha mühim olabilirdi. Necid kabileleri, İslam aleyhine büyük bir tehlike teşkil ediyorlardı. İslam'a katıldıkları takdirde onun en kuvvetli bir silahı olabilirlerdi. Necid kabilelerinin tehlikesini daha iyi idrak edebilmemiz için, Amir İbni Tufeil hakkında şu olayı zikrediyoruz. İslami devletin ikinci merhalesinde Resulullah Aleyhisselam bin atlı süvari tarafından Medine'nin istila edilmesiyle tehdit edildiği gün ''Allah'ım, Amir İbni Tufeyl ile aramızı uzlaştır.'' diye duada bulunmuştur. Resulullah Aleyhisselam bu taşkın zorbaya göndermiş olduğu mektupta onun Müslüman olması ve bütün kuvvetleriyle İslam ve cihat potasına girmesi umudunu taşıyordu. İslami hareketin bunu daima ve her zaman hatırlaması gerekir. Hareket devrimden önce bir davet hareketidir ve bu hareket hangi şartlarda olursa olsun bu akideyi yaymak ve onu insanlara tebliğ etmekle sorumludur. Bu sebeple harekete mensup gençlerin silah taşıyıp zafer hayalleri kuran kişilere dönüşmemesi gerekir. Bu hareket için öldürücü bir noktadır. Dava unutulur ve hareket mensuplarının bu dinin ışığı altında eğitilmesi ve onu insanlara tebliğ etmelerinin sağlanması terk edilirse zafere ulaşılamaz. Dördüncü nokta Pratikteki duruma gelince işler Resulullah Aleyhisselam'ın planladığı üzere gelişmemişti. İlk gönderilen on kişi Reci'de bir kalleşliğe kurban gitmiş, diğer yetmiş kurrada Maune kuyusunda katledilerek hep birden şehit düşmüştür. Maune kuyusu faciası, zararın hacmi ve şehitlerin kişiliği itibariyle Uhud faciasından daha az değildi. Facianın daha büyük bir boyuta ulaşmasının sebebi de her iki olayın aynı ayda meydana gelmiş olmasıydı. Resulullah Aleyhisselam'ın şehitler üzerine rahmet yağması için dua ve onları alçakça katledenlere beddua etmekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Düşmanlardan onların intikamını alacak güce sahip değildi. Günümüzde İslami hareket için bu noktanın önemi, yönetimin ortaya koyduğu bir planın başarısızlığa uğramasıyla şaşıran dava adamları ve gençlerinin bu noktayı öğrenmeye ihtiyaçları olmasından dolayıdır. İslami hareket saflarındaki eğitim zayıflığı, gençleri hemen yönetimi suçlayıp itham etmeye onun niyet, ihlas ve selahiyetine darbe vurmaya itmekte ve böylece karşımıza bir de kendi içimizden problem çıkmaktadır. Bu durumda plan bozularak savaş kaybedilebileceği gibi Müslüman saflardaki güven de sarsılabilir hatta kaybedilebilir. Safların çözülmesi de savaşın kaybedilmesi kadar tehlikelidir. Dava gençlerinin bunda bir ayıp veya kusur arayıp garip görmemelerini diliyoruz. Çünkü bu durum düşmanlarına karşı yaptıkları savaşlarda çoğu peygamberin başına gelmiştir. Eğer siz bir yara aldıysanız, şüphesiz o topluluk da benzeri bir yara almıştır. Bugünleri bazen lehe, bazen aleyhe döndürür dururuz. Ali İmran Suresi 140. Ayet Ebu Süfyan'ın Rum İmparatoru Herakli'nin karşısında söylemiş olduğu gibi, Bizimle onların arasında savaş devam etmektedir. Bazen biz onlara, bazen de onlar bize hasar verirler. Aynı zamanda buradaki durum, müşrik bir insana güvenip, örf ve adetler çerçevesinde onunla ilişkiye girmenin mümkün olabileceğini göstermektedir. Örneğin, Ebu Bera, İslam'a girmemesine rağmen, Resulullah Aleyhisselam ashabından yetmiş kişiyi onun himayesi altında göndermeyi kabul etmiştir. Bu 70 sahabenin katledildiği olayda, Ebu Bera verdiği sözü tutmamazlık etmemiştir. Ebu Bera bu olay meydana gelmeden önce öldüğü halde, amir oğulları onun vermiş olduğu himaye sözünü muhafaza ederek bu olaya karışmamışlardır. Kalleşliği yapanlar, amir İbni Tufeyl'in çağrısına uyarak Müslümanları katleden Süleym oğullarıdır. Burada ikinci bir noktaya daha işaret etmek istiyoruz. Günümüzde dava gençlerinden çoğu düşmanlar tarafından kandırılmakta, bu yüzden de düşmanların asıl kimliğini keşfedemeyerek dava yöneticilerini suçlamaktadırlar. Bu durumu düşmanların sızmış oldukları bazı Müslüman cemaatlerin yönetim kademelerinde görmekteyiz. Gençleri buna inandırmak için hemen şunu belirtelim ki, sizin de gördüğünüz gibi gökyüzünden kendisine vahiy gelen kainatın efendisi dahi, Allah yolunda aldanıyor ve aldatılıyor. İslam'ı tebliğ etmeleri için en seçkin sahabelerden on tane delikanlıyı gönderiyor ve bu sahabeler kalleşler tarafından düşmana teslim ediliyor. Beşinci nokta Bütün bu faciaların büyüklüğüne ve peş peşe gelen felaketlerin üzerinden iki sene geçmesine ve kayda değer askeri bir zafer elde edememelerine rağmen Müslüman gençler, sabır ve sebat ettiler. Bu durum Müslümanların kuvvetini dağıtmadı ve inançlarını sarsmadı. Bu söylediklerimizle elbette bütün Müslümanları kastetmiyoruz. Genelini kastediyoruz. Hiçbir Müslüman mücahit kendisine verilen görev ne olursa olsun ister tek başına düşman ordusunun arasına girip onların komutanını öldürmek ister küçük bir seriyeyle kalabalık bir düşman ordusunun karşısına dikilmek veya onu takip etmek olsun hiçbirinden geri kalmadı. Bu felaketler döneminde kalplerde bulunması gereken en temel özellik itaat ve iltizamdı. Hendek günlerinde Resulullah Aleyhisselam'ın düşmanın haberlerini getirmesi için seçtiği Huzeyfe radıyallahu anh'in hikayesi bizden hiç de uzakta değildir. Resulullah Aleyhisselam'ın düşmanların arasına girip onlardan haber getirecek olan kişinin selamette olacağını ve cennette kendisiyle birlikte bulunacağını belirtmesine rağmen açlık, soğuk ve öldürülme korkusundan kimse sesini çıkarmamıştı. Fakat isim belirterek Huzeyfe radıyallahu anh'i çağırdığı zaman Huzeyfe radıyallahu anh bir an bile tereddüt etmeden açlığa, soğuğa ve öldürülme korkusunu aldırmadan Emre itaat etmişti Altıncı nokta İki sene boyunca devam eden Bu askeri hareketler esnasında Düşmanla kıyasıya bir çarpışma Meydana gelmemişti Yapılan bütün askeri hareketler Müşrik toplumlarını dağıtma Veya bir mevkiyi kuşatma Mahiyetindeydi Müslümanların maneviyatını son derece Yükselten Nadiroğulları Gazvesinde bile sözü edilecek bir savaş Meydana gelmemişti Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de müminlere "Ey inananlar, Allah'ın onların mallarından peygamberine verdiği şeyler için siz ne at ne de deve sürdünüz. Fakat Allah dilediği kimselere karşı peygamberlerine üstünlük verir. Allah her şeye kadirdir." Haş Suresi 6. ayet buyurmuştur. Allahu Teala kitap ehlinden olanların kalplerine korku salmış ve onlar da kendi elleri ve müminlerin elleriyle kendi evlerini harap etmişlerdir. Ey akıl sahipleri! ibret alın! Yedinci nokta Bu merhale boyunca bütün ortamı ve her ciheti çok sıkı kontrol altında tutan yönetici kadronun ne kadar tetikte ve uyanık olduğu açıktır. Güneyde Kureyş ve Mekke cihetinden, doğuda Necid cihetinden, Kuzeyde Şam cihetinden Medine'ye saldırmak için hazırlık yapan hangi topluluğun haberi ulaşırsa hemen baskın yapılıp bu topluluk dağıtılıyor ve takip ediliyordu. Bu şekilde düşmanlar ve onların müttefikleri moralmen çökertiliyorlardı. Yönetimin bir kere aldanmasını mazur görsek dahi bu her zaman bu şekilde davranacağımız anlamına gelmez. Bir iki defa felakete uğramak olağan şeydir bahanesiyle yönetici kadro basitlik ve gafletini gizleyemez. Gördüğümüz gibi ashab-ı kiramın başına da felaketler gelmiştir. Fakat Peygamber Efendimizin son derece tetikte ve uyanık olması, mücadeleden bir kerecik olsun geri kalması veya oyalanıp kendisiyle ilgilenmesi halinde Müslümanların başına gelmesi muhtemel olan, yüzlerce felaketi önlemiştir. Sekizinci nokta Bu merhale boyunca devam eden askeri harekatlarda kesin bir askeri zafer gerçekleştirilmemesine rağmen çok büyük bir manevi zafer gerçekleştirilmiştir. Bu manevi zaferin gerçekleşmesine sebep de sağlam plan, ince düşünce ve süratli harekettir. İşte bu üç temel faktör Kureyş'in şan ve şereflerine ait daha fazla türküler söylemesine imkan tanımamıştır. Özellikle Müslümanların meydan okumasına rağmen Kureyş 2. Bedir'e gelmekten çekindiği zaman Müslümanların manevi zaferi zirveye ulaşmıştı. Bu olayda Ebu Süfyan, kuraklığı bahane ederek kurak mevsimde seferber olmanın doğru olmayacağını söyleyip Kureyş ordusunu geri çevirmiş, Müslümanlarsa sözleşilen vakitte Bedir'e inerek manevi kuvvetlerini ispat edip Düşmanlarının korkaklık ve rezilliğini ortaya çıkarmışlardı. Aynı şekilde Nadir oğullarının Medine'den çıkarılması da Müslümanlara büyük bir manevi şöhret kazandırmış, düşman saflarına korku salmıştır. İslami hareket gereken her vesileyi kullanmak suretiyle daima gençlerinin maneviyatını yükseltmekten sorumludur. Aynı zamanda düşmanlarının birliğini dağıtarak İslami hareketin elinin birçok yerlere uzanabileceğini taraftarlarına hissettirerek onların maneviyatını yükseltmek zorundadır. Bu şekilde hareket edilmezse felaket dışarıdan önce içeriden İslam saflarını boğazlamaya başlayacaktır. Nefislerin önünde amel ufukları açılmazsa umutsuzluk yolundan başka hiçbir yolda gidemezler. Bu konuda yönetici kadronun yüklenmiş olduğu sorumluluk çok büyüktür. Gevşemeden, çekinmeden, umutsuzluğa kapılmadan cihadın devamlılığını belirleyen elle tutulur tavır ortaya konmalıdır. Yoksa olmadan söylenen sözler hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Dokuzuncu nokta Savunma pozisyonundan hücum pozisyonuna intikal etmekse bu merhalenin sonunu belirleyen noktadır. Bu konuma... Ahzab gazvesi bittikten sonra gelinmiş ve Resulullah Aleyhisselam artık bundan böyle biz Kureyş'e savaş açacağız, onlar savaş açamayacaklar, biz onların üzerine yürüyeceğiz demiştir. Hiç şüphe yok ki bu ifade önemli bir merhale değişikliğini göstermektedir. Savaşın seyri değişmiş, bir adımdan başka ve değişik bir adıma geçilmiştir. Bu adım savunmadan çok artık saldırının düşünüldüğü yepyeni bir adımdır. Resulullah Aleyhisselam bu sözünü tarih boyunca Arap Yarımadası'nın gördüğü en büyük ordu ve Medine'nin şahit olduğu en büyük hücumdan sonra söylemiştir. Böyle bir hücumun İslam'ı kökünden koparıp yok etmesi bekleniyordu. Fakat bu büyük hücum karşısında Müslümanların gösterdiği sebat, savunma hareketindeki deha, inkar edenleri Kimleriyle geri çevirmiş ve bir sonuç elde edememişlerdi. Savaşta Allah'ın yardımı inananlara yetmiştir. Hiç şüphe yok ki bu dine nusret konusunda tecelli eden Rabbani irade müminlerin üzerinden gam ve felaketi kaldırmıştır. İşin bu yönü Allah'ın nusreti ile ilgilidir. Hak edenler ve ehil olanlardan başkasına verilmez. Müminler öldürücü açlığa, dondurucu soğuğa ve hırçın düşmanlar tarafından bileziğin kolu sarması gibi çepeçevre kuşatılmalarına rağmen sabırlarıyla, yöneticilerinin arkalarında sebat etmeleriyle ve hiçbir art niyet gütmeksizin sadece dinlerinin üstün gelmesi için uğraşlarıyla Allahü Teala'nın nusret ve yardımına layık olmuşlar, savaşmaksızın kendilerine zafer verilmiş ve Allah'ın vaadi gerçekleşmiştir. allah Teala'nın da şehadetiyle Allah'a vermiş oldukları sözde durmuşlardır. İnananlardan Allah'a verdiği ahdi yerine getiren yiğitler vardır. Bunlardan kimileri bu uğurda can vermiş, kimileri de beklemektedir. Onlar ahitlerini hiç değiştirmemişlerdi. Ahzab Suresi 23. Ayet saflarında münafıkların bulunması onlara hiçbir zarar vermemiştir. Allah ve peygamberi size sadece kuru vaatlerde bulundular diyenlerin, ölüm korkusuyla gözleri dönerek peygambere bakanların, evlerimiz düşmana açıktır diyerek kaçmaya yeltenenlerin, bu gibi örneklerin hepsinin bulunması müminlere bir zarar vermemiştir. Allah'a söz verip, bu sözlerini değiştirmemiş olanların hürmetine büyük bir sarsıntıya uğradıktan sonra Allahü Teala inananlara zafer nasip etmiştir. Bu büyük sabır ve sebatın semeresi sadece Allah'ın kafirleri kinleriyle geri püskürtmesi değildi. Aynı zamanda yepyeni bir dönemin de başlangıcıydı. Bu dönem kafirlerin üzerine hücum yapmak ve onların üzerine yürümek dönemiydi. Artık bundan böyle biz Kureyş'e savaş açacağız. Onlar bize savaş açamayacaklar. Biz onların üzerine yürüyeceğiz. Bela ve musibetler büyüyüp felaket vaki olduğu zaman Allah'ın zaferi ancak sebat eden, ihlaslı olan, Allahü Teala'nın rızasından başka bir şey ummayan ve Allah'ı en çok zikredenlere verilir. Muharekenin tabiatını ve boyutlarını Resulullah Aleyhisselam'la Ebu Süfyan'ın birbirlerine gönderdikleri şu iki mektuptan belirleyebiliriz. Ebu Süfyan Resulullah Aleyhisselam'a şöyle bir mektup yazmıştı. İsminle ilahım. Lat ve Uzza'nın adına yemin ederim ki büyük bir toplulukla senin üzerine sefere başladım. Sizin kökünüzü kesmeden de dönmek niyetinde değildik. Fakat ne yazık ki bizimle karşılaşmaktan çekindiğini gördüm. Aramıza hendekler ve boğazlar koydun. Keşke bunu sana kimin öğrettiğini bilseydim. Şu anda geri dönsek bile unutma ki size Uhud günü gibi bir gün daha göstereceğiz. Bu mektubu Ubey İbni Ka'b Resulullah Aleyhisselam'a otağında okudu. Resulullah Aleyhisselam da cevaben şu mektubu yazdırdı. Allah'ın elçisi Muhammed'den Ebi Süfyan İbni Harbe Bundan önce de şeytan seni bir kere daha aldatmıştı. Zikretmiş olduğun, büyük bir toplulukla bizim üzerimize sefer ettiğin ve kökümüzü kesmeden dönmek istemediğin hususuna gelince, bunu gerçekleştirememen için Allah seni engelleyecek ve bizim için öyle bir gelecek kılacaktır ki, Lat ve Uzza'nın ismi anılmaz olacaktır. Hendek yapmayı sana kim öğretti sözüne gelince, seni ve senin arkadaşlarını kinlendirmek isteğine binaen bunu bana Allah ilham etti. Öyle bir gün gelecek ki sen o gün beni savunacaksın. Ve yine öyle bir gün gelecek ki o gün Laat, Uzza, İsaf, Naile ve Hubel adındaki putları kıracağım ve o gün sana bu sözlerimi hatırlatacağım.'' Bu iki mektuptan birincisi, Ebu Süfyan'ın bütün aşiret ve kabileleri toplayarak büyük bir kuvvet oluşturmasına rağmen hedefini gerçekleştiremediğini, ilk defa gördükleri bir savunma tarzı olan hendekten dolayı duydukları kini ve hedeflerinden hiçbir şeyi gerçekleştiremeden geldikleri gibi geri döndüklerini açıkça göstermektedir. İkinci mektupta ise, müşriklerin ahzab hücumuyla uğradıkları büyük başarısızlığı, müminlerin Allah'ın zaferinin kendilerinden yana olduğuna dair duydukları derin ve sonsuz güveni ve tağutların yıkılacağını apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır. 10. Nokta Müslümanların karşı karşıya kaldıkları bu belanın şiddetine ve büyüklüğüne rağmen Yahudilerin ve diğer müşriklerin yardım teklifleri Resulullah Aleyhisselam tarafından reddedilmiş, İslam ordusuna hiçbir müşrik alınmamış ve ordunun pisliklerden uzak kalmasına gayret gösterilmiştir. Onun sancağı altında sadece onun hedeflerine inananlar savaşabilir. Bu yüzden Uhud'da ordunun üçte birini ve buna ilaveten İslam ordusuna katılmak isteyen ve çok iyi bir şekilde silahlanmış olan bir Yahudi birliğini kaybetmişlerdi. İslam ordusunun özelliği çok açık ve netti. Resulullah Aleyhisselam da, Yahudiler hakkındaki görüşünü açıkça belirtmişti. Onlara dönmelerini emredin. Şirk ehline karşı küfür ehliyle kesinlikle galip gelemeyiz. Resulullah Aleyhisselam Müslüman olmayan bu grupla birçok antlaşma ve sözleşme yapmasına ve bu antlaşmalarda onlardan yardım talep etmeye imkan açmasına rağmen bu antlaşma ve sözleşmeler müşrikleri ve Yahudileri Müslümanlarla savaşmaktan ve diğer kafirlerle anlaşmaktan alıkoyan, gerektiğinde Müslümanlara mal ve silah yardımı yapmalarını öngören bir siyasi davranıştan öteye gitmiyordu. Fakat bu durum birlikte savaşa katılma derecesine kadar gelmemişti. Bildiğimiz kadarıyla bu bir taktik meselesidir. Çünkü İslam fıkhı bu konuyla ilgili sözünü söylemiştir ve fıkıh alimlerinin tümü bunun caiz olduğu görüşündedir. Fakat İslami hareket bu konuda kendisine daima en üstün örneği almaya gayret etmelidir. Gevşeklik ve zaafın yayılmaması, safların bozulmaması için aralarına kendi inanç ve hedeflerine inanmayan bir tek askeri bile sokmamalıdır.